Binbir gece Masalları. Bu seste kitap 2009 tarihinde İstanbul'da 978 975 473 463 8 ISBN numarasıyla yayınlanan Beyan Yayınları'na ait Binbir Gece Masalları adlı anonim eserin içeriği esas alınarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği bütün yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle Ekim 2011 tarihinde yapımı gerçekleştirilip 978 605 5571 54 ISBN numarasıyla CD olarak satışa sunulmuş ve sesli kitap resmi sitesinde yayınlanmaya başlanmıştır. Dilden dile, gönülden gönüle aktarılarak günümüze ulaşan Binbir Gece Masalları'nın kaynağı hakkında yazık ki elde sağlam ve yeterli veriler mevcut değildir. Bu nedenle folklor bilimciler arasında farklı görüş ve düşünceler ortaya çıkmıştır. Kimi bilginler masallarda sıkça geçen otantik yer ve şahsiyetlere bakıp bu masalların Çin ve Hint kökenli olabileceğini söylerken, kimi bilginlerse bunlara ilaveten eserin dil ve üslubunu dikkate alarak İran ve Arap kökenli olabileceği tezini ileri sürmüşlerdir. Fiziki coğrafyaları farklı da olsa dil, kültür ve medeniyet açısından bu masalların Doğu orijinli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadın düşmanı bir hükümdarla akıllı bir kadın arasında geçen bütün olaylar, masallar, gece anlatılıp binbir gece boyunca devam ettiği için kitap bu adı almıştır. İlk bakışta karşı cinse güvensizlik teması sezilen masallara vakıf oldukça bunların birer imge olduğunu düşünmek pek hala mümkün. Çünkü kimi fantastik, kimi lirik, kimi egzotik masallar silsilesinin anlatımında kullanılan dil ve üslup, sonuç olarak tümüyle alegoriye dayalı didaktik özellikler taşımaktadır. Ne ilginçtir ki, masallarda kullanılan anlatı tekniği ile günümüz postmodern öykü biçimi ve kuramı arasında çok sıkı bağlar bulunmaktadır. Öncelikli masal örgüsü, aldatılmışlık duygusuyla bu duyguyu giderme tezi üzerine inşa edilmiştir. Bu örgüye modern dilde ana çerçeve öykü tekniği denmekte. Ardından ana çerçeveyi besleyen ara masallar devreye girmiştir. Bu masalların tezide gerek muhteva ve gerekse anlatım tekniği açısından tamamen ana çerçeveyle özdeşleşmektedir. Bunları çerçeve öykü tekniği olarak nitelendirmek gayet mümkündür. Ancak bunların dışında yeni bir öykü formatı daha çıkar karşımıza. Bu format alışılagelmiş bir öykü tekniği değildir ama. Yani ana anlatıcı ara anlatıcıları dinlendirirken ara anlatıcılar da kendi kategorilerinde yeni ara anlatıcılar ortaya çıkarmaktadır. Buraya kadar her şey doğaldır. Doğal olmayan anlatı tekniği zaten bundan sonra başlamaktadır. Dünya edebiyatlarında örneklerine hemen hemen hiç rastlayamadığımız üçüncü ve hatta kısmen de olsa dördüncü kuşak ara anlatıcılar çerçeve vaka içinde yeni bir anlatı tekniği kazanmaktadır. Bunların hepsi ortak bir masal çatısı altında toplanmakla beraber her biri farklı yer, konum ve katmanlara sahiptir. Bu nedenle bu tür anlatılara şimdilik çok katmanlı öykü anlatı tekniği demekle yetineceğiz. Zira bu gramı açmak, yorumlamak, bu satırlara sığamayacak kadar geniş ve derin bir sorunsaldır. Muhtevası yukarıda ifade ettiğimiz üzere gayet yalın ve açıktır bu masalların. Karakteristik dokuları doğaüstü olaylarla olağanüstü güçlere bağlansa da bunların tümü didaktik öğretilerin akılda daha kolay ve kalıcı olmasını sağlamak için kurgulanmıştır. Ne yazıcısı bellidir bu masalların ne de anlatıcısı. Son olarak rivayetlere itibar edenler için söylemekte fayda görüyoruz. Bu masalların sonu yokmuş. Var diyenler masal üstüne masal kondurmuş. Ancak hiçbiri de son masala nokta koyacak kadar uzun yaşamamış. Yazılış tarihi çok eskiye dayanan ve fakat anlatı tekniğiyle yeni kuşak masallara çığır açan kitapla sizi baş başa bıraktıktan sonra Gökten düşecek elmaları toplamak için kerevete gidiyoruz biz. İyi okumalar diliğiyle, masalların esen ve esinliği içinde kalınız. Osman Koca, İstanbul 2008